إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له والشهداء الله إله إلا الله وحده لا شريك له والشهداء إن محمد أبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 26 Ocak 2010 Salı. El-Kavaidul Mufla Fî Sifatillâhi ve Esmâ Ehl-Husnâ. El-Kavaidul Mufla Şerhî derslerimizin 3. dersi tevfik Allah Azze ve Celle'de. Geçen hafta en son ki dersimizde ilk sıfata, pardon, ilk kaydeye giriş yapmıştık, değil mi? İlk kaydeye giriş yapmıştık kitaptan. O da ilk kaydemiz neydi bizim? <gülüyor> Esmaullahi Teala kulluha husna. Allah Azze ve Celle'nin her ismi güzel isimdir. İlk kaydemiz buydu geçen hafta. Bugünkü dersimizdeki ikinci kaydemiz, yani kitaptaki ikinci kaydemiz, İbn-i Rahimullah diyor ki, Esmaullahi Teala e'lamun ve evsafun. Neymiş? Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir, hem de nedir ahi? Sıfattır, basıftır. Biz geçen haftaki derste ilk kaydeyi zikrederken, bundan bahsettik biraz zaten bu mevzudan ama bu şimdi mustakil olarak veriyor bu mevzuyu, Tamam. Nedir o ikinci kaydı? Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de aynı anda nedir? Sıfattır, vasıftır. Hem isimdir hem de sıfattır. Ee, o yüzden bunun Arapçası Şeyh Hüseyin diyor ki, <gülüyor> Hem özel isimdir hem de vasıftır. Şimdi isim neye delalet eder? isim zata delalet eder. Değil mi? Mesela diyorsun ki e, Yılmaz. Yılmaz benim ismim. kime delalet ediyor? Benim zatıma tamam. delalet ediyor. Bana kendime delalet ediyor. Tamam Burayı anladık. Evet. O zaman isim zata delalet eder. Sıfat ise zat ile kaim olan manayı delalet eder. Şimdi isim dediğin zaman ben, el dediğim zaman, pardon Yılmaz dediğim zaman, ismi kullandığım zaman bu benim komple zatıma delalet etmiyor mu? ediyor. Sıfa, ancak sıfat zat ile kaim olan bir manayı delalet eder. Mesela sen Yılmaz'ın eli dediğin zaman bu Yılmaz'a delalet eder mi külli olarak? Külli olarak delalet etmez. Sadece Yılmaz'ın bir cüzüne delalet eder. Ama Yılmaz'ın zatına ait olan bir mana var. Bir sürü manalar var. Bir sürü vasıflar var. Bu vasıflardan bir tanesine delalet ediyor sıfat. Anladın mı? Ama isim böyle değil. İsim külliyen o kişinin isimlendirdiğin o kişinin ismini zikrettiğin o kişinin bizzat zatını bütünüyle kapsıyor. zatında bütünüyle ne yapıyor? Delalet ediyor. O zaman diyoruz ki isim kim, neye delalet eder? Zata. Sıfat ise zat ile kaim olan manaya delalet eder. Şimdi isimler Allah Azze ve Celle'ye delalet etme cihetiyle delalet etme itibariyle özel isimdir. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Özel isimdir. Neden? Allah Azze ve Celle'nin ee, Allah Azze ve Celle'nin kendisine delalet etme noktasıyla değil mi? delalet etme itibariyle nedir? Özel isimdir. Nasıl Yılmaz bir özel isim? Ali bir özel isim? Ömer bir özel isim değil mi? Aynı şekilde Allah Subhanahu ve teala'nın isimleri Allah Subhanahu ve teala'nın özel isimleridir. isimleridir. Ve Allah azze ve Celle ne yapar? Allah azze ve celle'nin bizzat kendisine ne yapar? Ne yapar? Delalet eder. Her kim Allah Subhanahu ve teala'nın isimlerinden herhangi bir tanesiyle dua ederse kime dua etmiş olur? Allah Azze ve Celle'nin bizzat, bizzat kendisine dua etmiş olur. Tamam mı? Ee, tek bir ilaha dua etmiş olur. Yani, yani mesela Ya Rahman, ya, e, ya Gafur, Ya Rezzak. Bu şekilde dua ettiğin zaman birden fazla kişiye dua etmiyorsun. Tek olan ilaha dua ediyorsun. Çünkü bütün isimler tek tek hepsi bir zata delalet eder. Anladın mı? O da Allah Subhanehu Teala. Zaten İsra Suresinde ne diyor? Kulu e, Kulu, e, kulu, kulu Evet u u e, ister Allah'a dua edin ister rahmana hangisiyle e, çağırırsanız çağırın en güzel isimler kimindir Allah Allah'ın nuru kul l -l -l -rahman, u u ister rahmana dua edin ister kime? ister kime ister kime dua edin ister Allah'a Allah dua edin hangisiyle dua ederseniz hangisiyle çağırsanız çağırın en güzel isimler kimin Allah onun tamam Burayı anladık. Şimdi İbnü i Rahimullah ne diyor? Diyor ki, Esmaullahi Teala A'lamun ve evsafun Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri özel isimdir. Ne? Bir de vasıftır. Bi etibari delalat de A'lamun bi etibari delalatihâ Delalatihâ aledzâd Zata delalet etme noktasıyla Zata delalet etme cihetiyle nedir? Zata delalet etme değil özel isimdir. Tamam. Ve evsâfun bi'etibâri mâ dellet aleyhi maani ma Manalarından delalet etmesi noktasıyla da nedir? İtibariyle de nedir? Vasıftır. Yani mesela ne gibi? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın rezzak ismi yok mu? He? Rezzak ismi var. Tamam. Kime delalet eder? Allah Subhanahu ve Teala. Peki mana itibariyle? Rızık veren, rızık verme sıfatı var. Alim, Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden bir isim değil mi? Alim dediğin zaman kime delalet eder bu? Allah subhanehu ve teala'ya. Peki bunun altında bir mana yok mu? Bir sıfatı yok mu? Var nedir o? İlim sıfatı. Kadir, Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden. Kadir dedim mi kime delalet eder? Allah'a. Altında bir mana yok mu? Var nedir o mana? Kudret sıfatı vesaire böyle devam eder. Buraya anladık. Şimdi diyor ki İbn-i Huseymin, وَهِيَ بِأْتِبَارِ الْاوَّلِ مُتَرَادِفَتُونَ Şimdi ilk itibariyle yani isimler isimlerin Allah'ın zatına delalet etmesi noktasıyla nedir özel isimler? Müteradiftir, eş anlamlıdır. Birdir. Zata delalet etmesi noktasıyla birdir. Yani bütün isimler bir zata delalet eder. Allah'ın bütün isimleri bir zata delalet eder. O da Allah Subhanahu ve teala'nın zatının neydi rahi? Zatının kendisidir. Burayı anladık. O zaman bak şimdi Allah Subhanahu ve Taala'nın İsimleri birisi sorsa, müteradif midir yoksa mütebaîn midir? Nedir bu? Yani özel eş anlamlı mıdır? Bir midir yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Eş anlamlı mıdır? Bir midir yoksa ayrı ayrı şeyler midir diye sorsan ne cevap verirsin buna? Kelam ehli farklı cevap vermiş, Mutezile farklı cevap vermiş, Ehli Sünnet bunların arasında bir yol tutmuş. Deniz ki burada tavsili var. Allah'a bu isimlerin zata delalet etme noktasıyla Müteradiftir, birdir, tektir. O da ne? Yani bütün isimler tek bir zata delalet eder. Bu cihetten baktığımız zaman nedir Allah'ın isimleri? Müteradiftir. Müteradif ne? Eş anlamlı veya tek bir şeye delalet eder. Mana itibariyle ise bu isimler mütebainidir deriz biz. Mana itibariyle. Nasıl mana itibariyle? Yani Alim'in manasıyla rezan manası ayrı ayrı manalardır. Kadir'in manasıyla Rahman'ın manası ayrı ayrı manalardır. O zaman bir insan sorsa ki Allah'ın isimleri eş anlamlı mıdır, bir midir, yoksa ayrı ayrı şeyler midir? Tamam mı? Buna ne diyoruz biz? Bak şimdi, müteradif, müteradif, mütevayin, mütevayin. Şimdi bu müteradif, mütevayin, müteradif eş anlamlı, tek diyelim buna, mütevayin ayrı. Ayrı ayrı diyelim. Ayrı ayrı şeye delalet etmesi. Tamam. Bir insan sorsa Allah subhanehu ve teala'nın isimleri müteradif midir? Mütebail midir? Ne deriz biz? Ehl-i sünnet olarak. Şimdi birazdan daha çok açılacağız da. Deriz ki, e, zata delalet etmesi noktasıyla, zata delalet etmesi noktasıyla nedir? Müteradiftir. Yani bütün bu isimler Rahman da Allah'tır. Alim de Allah'tır. Kadir de Allah'tır. Zaten delalet etmesi noktasıyla müteradiftir. Tektir. Mana itibariyle mütebayindir. Mana. İçerdiği mana itibariyle. Yani alim rezzak değildir. Rezzak metin değildir. Metin ee, kavi değildir. Aziz ee, şedidül ikab değildir vesaire. Tamam mı? Ne demek bu? Yani Mana itibarıyla nedir? Mütebayindir. Ayrı ayrıdır. Ayrı ayrı manalar ifade eder. Anladık? Bunun için söylüyoruz. Birazdan gelecek. Çünkü Kur'an-Sünnet buna delalet ediyor. Şimdi burayı anladık, değil mi? Şimdi İbn İbn Ümeyye Sem'in rahimeullah buradan buradan bahsediyor. Yani bundan bahsediyor burada. Diyor ki: "Ve hiye bil ihtibar el ilk itibarla yani zata delalet etmesi itibarıyla Allah subhanahu ve taala'nın isimleri muteradif et muteradiftir. 1'dir eş anlamlıdır. لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّنْ وَاحِذٍ Çünkü tek bir isimlenene delalet eder. Şimdi, Yılmaz nedir benim ismim? Ben ne oluyorum? İsimlenen, yani müsemma. Değil mi? Allah Subhanahu ve teala'nın ismi ne? Alim. Allah ne oluyor? Burada müsemma. Yani isimlenen. Tamam Şimdi, diyor ki, müteradiftir Allah'ın isimleri. Neden? لِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّنْ وَاحِذٍ Tek bir müsemmaya delalet ettiği için. Tek bir kişiye delalet ettiği için. Vahhu Allahu Azza ve Celle. O da Allah Azze ve Celle'nin kendisidir. Ve bir ihtibar ikinci itibarla, yani ikincisini itibar alırsak, mütebâyînetun. Yani nedir ikincisinden Kasıt ne? Yani mana itibarıyla. Neden? Lidelaleti kulli waheedin minhumu ala manahul khas. Çünkü hepsi, bu isimlerin hepsi, mana itibarıyla ayrı ayrıdır deriz, mütebayindir deriz. Neden? Çünkü hepsi içinde bir özel bir mana ne yapar? içerir. Hepsinin kendine göre bir özel manası vardır. Mesela anlatıyor. El Hayyu ve'l Alim ve'l Kadir ve's Semi' ve'l Hakim. Bunlar bu isimler kulluha esma'un hepsi isimlerdir. Hepsi birer isimdir. Li musamman vahidin tek bir müsemmaya delalet eden yani tek bir zata delalet eden isimlerdir. Ve allahu subhanahu ve taala. O da Allah subhanahu ve taala'dır. Ancak diyor velakin lakin Ma'na'l hayy hayyın manası yani diri olmanın manası gayru ma'nal alim alimin manası alim'in manasında değildir alim manasını alim manasında değildir Anladık burayı? Yani diri olmak bilmekle eş anlamlı değil. Tamam? Ve ma'nal alim gayr gayru, e, gayru ma'na'l kadim alimin manasında kadirin manasıyla bir değil ayrı ayrı manalardır. Dime bilme ile kudret sahibi olma ayrı ayrı manalardır. Neden? Lidelale til-Kur'an <gülüyor> aleyhi, كما في قوله Kur'an buna delalet ettiği için biz böyle söylüyoruz. Bila Kur'an, sünnet, selefin icması vesaire bütün hepsi akıl, fıtrat, selefin manası, icma, lügat hepsi buna delalet eder. Kur'an, sünnet, fıtrat, lügat, akıl hepsi buna delalet eder. Allah subhanahu aleyhi teala'nın isimleri mana olarak ayrı ayrıdır. Zatı delalet etme noktasında eş anlamlıdır. Anladık burayı? Diyor ki Kur'an buna delalet ettiği için. Bak şimdi ahire burası çok önemli. İki tane ayet yazacağım. Tam da alt alta yazayım ki burada kastımız anlaşılsın. Şimdi. Ve huvel gafurur rahim. Şimdi şu ayeti şöyle yapalım. Huvvel وفي آيات أبرني وربوك وربوك وربوك الغفور ذر رحمتي تمام Şimdi bak ilk ayet Af 8'de. ikinci ayet Kef 58'de. Tamam? Burayı anladık. Şimdi ve huvel gafurur rahim. Bak şimdi bak. Gafur ne? Bir isim, değil mi? İsim ne demek? Bağışlayan. Bağışlayan. Rahim ne? Bir de o da bir isim, değil mi? Rahim isim isimdir. Ney? Rahmet eden. Eden. Doğru mu? Burayı anladık. Şimdi bak. Bu Hı. isim gelmiş. Bu da isim gelmiş. Doğru mu? Hı? Şimdi bak. Başka ayete bak. Diyor ki. Senin Rabbin. Ve Rabbuke. Senin Rabbin. El Gafur. Gafurdur. Gafur bir isim mi? He? İsim mi? İsim. Ne diyor? Rahme, Rahmet sahibidir. Bu rahmet ney burada? Sıfat. Değil mi? Rahmet. Şimdi rahim bu bir isimdir. Merhamet eden. İçinde ne sıfatı var? Rahmet sıfatı var. Bak. Gördün mü? Bak. Gafur. Bak şimdi biz ne dedik ehl sünnet olarak? Allah'ın her ismi bir sıfata deralet eder değil mi? Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi gafursa bağışlayan, onda bağışlama sıfatı vardır. Nedir o? Magfiret sıfatı. Doğru mu? Rahimse onda rahmet sıfatı var. Muhtesele diyor ki hayır, Allah'ın rahim diye bir ismi vardır ama rahmet diye bir sıfatı yok. Alim diye bir ismi vardır bilen ama ilim bilme sıfatı yok. Rezzak diye bir ismi vardır rızık veren ama rızk verme diye bir sıfatı yok. Bize diyoruz ki hayır, buraya bakalım. Şimdi Allah Subhanahu ve teala diyor ki o gafurdur. Rahimdir. Şimdi biz mesela Türkçe'de ne diyoruz? Basir diye bir isim veriyoruz çocuğa. Çocuk kör olabilir, onda görme sıfatı olmayabilir. Doğru mu ahim? Mutezile de böyle diyor. Tabir sahihse böyle diyor. Yani Allah'ın bağışlayan diye bir ismi var ama bağışlama sıfatı yok. Rahim diye merhamet eden diye, rahim diye bir ismi var ama merhamet etme sıfatı, rahmet sıfatı yok. Biz diyoruz ki bakın size diye. Allah Subhanahu ve teala kelamında... Kitabında öyle ayet zikretmiş ki tamamıyla yani tavanı başlarına çöktürüyor Mu'tezile'nin bu noktada tabir sahisi. Diyor ki o gafurdur, o rahimdir. Şimdi biz Mu'tezile'yi bu ayete getirsek bak Allah gafurdur, rahimdir. İki tane ismi o yüzden magfiret sıfatı var ve rahmet sıfatı var. O bize şöyle bir itiraz getirebilir. Hayır tamam şöyle der bize şöyle bir itiraz getirebilir. Tamam Allah'ın gafur diye bir ismi var bağışlayan ama bağışlama sıfatı yok. Rahim diye bir ismi var ama rahmet sıfatı ne? Yok. Doğru mu? Öyle diyebilir bize. Der ki mesela muhteşem. Aynı mesela günümüzdeki insanlar gibi. Adamın ismi Muhammed. Muhammed ne demek? Övülen. Ama adamda övülme sıfatı yok. Herkes adamı küfür ediyor mesela. Veya diyelim ki bir çocuğun ismi var. Babası ona rahim diye bir isim koymuş ama çocuk zalimin teki hiç rahmet etmiyor. Tamam mı? O yüzden ismin gafur olması veya rahim olması illa o sıfatın bulunmasını gerektirmez diyebilir mutezile. Doğru mu? Anladın mı burayı? Şimdi diyor ki, bak Allah subhanehu ve teala bu ayeti zikrediyor. Başka bir yerde de diyor ki, el الْغَفُورُوا Senin Rabbin gafurdur, bağışlayandır. Tamam şimdi buraya kadar mutezileye bir işgal yok. Sonra ne diyor? Zulrahmeti, rahmet sahibidir. Bak hemen sıfatı verdi. Görüyor musun? Rahim görüyor musun? Nasıl sıfatı verdi? Bak bunların hepsini işte bizim selefin fehmi ne yapmıştır? Tespit etmiştir. O yüzden bizim her zaman vurgu yapıyoruz ve zaten ölene kadar bizim davetimizin asıl maksadı budur. Selefin fehmini gündeme getirmek her zaman. Selefin fehmi olmadığı zaman birçok işgalden çıkamazsın. Anlatabiliyor muyum? Mu'tezile diyor zaten. Allah'ın biz o ismini kabul ediyoruz, rahim ismini kabul ediyoruz. Ama Gafur olması, bağışlayan olması bağışlamasını gerektirmez. Bağışlama yani bağışlama sıfatını gerektirmez. Rahim olması rahmet sıfatını gerektirmez. Aynı insanlardaki gibi. Değil mi? Mesela düşün ki bir çocuk kör doğdu. Değil mi? Kör doğdu. Şimdi sen o kör doğan çocuğa Basir ismini veremez misin? Basir ismini verebilirsin doğru mu? Basir ne demekti? Gören. Ama o çocuk kör olduğu halde Basir ismini almış bak. Demek ki illa o ismin olması, sıfatın olmasını gerektirmez diyebilir sana muhtezele. Sen de diyorsun ki hayır. Bakalım şu ayete. Ayette diyor ki o gafurdur, rahimdir. İki tane isim vermiş. Başka bir ayette de benzer bir siyak zikrediyor. Diyor ki Rabbukal gafuru senin Rabbin gafurdur, zur rahmeti, rahmet sahibidir. Anladık akıyı burayı? Şimdi buraya vurgu yapıyor. Evet. O yüzden İbn-i diyor ki... ...el hayyul alimul kadiru semirul vasıirul rahmanul rahimul azizul hakim... ...bunların hepsi bir müsemmayete delalet eder. O da Allah subhanahu ve tealadır. Ancak hayyin manası, alimin manası değildir. Alimin manası, kadirin manası değildir. Man olarak farklıdır. Diyor, tamam. Şimdi... Akit bu mesele... Şimdi biraz daha açacağız. Bu mesele kıble ehli tarafından... ...tarih boyunca tartışma konusu olmuş. Nedir o? Allah azze ve Celle'nin isimleri mütebain midir yoksa ne? müteradif midir? Mütebain ne demek? Ayrı ayrı. Umarım. Müteradif ne? Bir eş anlamlı. Kıble ehli tarih boyunca bunu tartışmış. Allah'ın isimleri mütebain midir yoksa müteradif midir? Yani birbirinden ayrı şeyler midir yoksa eş anlamlı şeyler midir? Kerem ehlinin bir kere cumhuruna göre hatta yani yaklaşık yaklaşık icma sayıları aralarında Kerem ehlinin cumhuruna göre Allah subhanehu ve teala'nın isimleri mütebayindir. Ayrı ayrı şeylerdir. Ancak mute, mutezileye göre neden? Mutezileye göre nedir? Mutezileye göre müter, e, müteradiftir, eş anlamlıdır. Allah'ın isimleri. Müteradiftir, eş anlamlıdır. Çünkü mutezile isimleri kabul eder, sıfatları ne yapar? İnkar eder. Demin anlattığım gibi. Şimdi... Alim mesela, Kadir, işte Rahim, Rezzak. Tamam. Bunların hepsi nedir? Bunların hepsi Allah subhanehu ve teala'nın birer ismidir. Tamam. Alim, Kadir, Rahim, Rezzak. Muhtesile bu isimleri kabul eder. Alimin isiminde altında ilim sıfatı vardır. Kadir'in altında kudret Rahimin altında rahmet. rezan altında rızık sıfatları vardır. Mutesile bunları kabul ederler. Şu isimleri. Ama bu isimlerin delalet ettiği şu sıfatları ne yaparlar? Ne yaparlar? İnkar ederler, reddederler. Tamam. O yüzden derler ki Allah subhanehu ve teala'nın isimleri nedir ahi? Müteradiftir, eş, eş anlamlıdır. Yani alimle kadir aynı manadadır. Bilenle kudret sahibi olanın manası birdir mana olarak. İşte rahmet etmeyle e, görmenin manası nedir? Birdir. Müteradiftir. Tamam. Şimdi e, çünkü mutezileler isimleri kabul edip sıfatları inkar ederler. Sadece isimleri mücerred olarak kabul ederler. Yani isimler bir sıf sıfata delalet etmezler. Alim ile rahim aynı manadadır. Rezzak ile basir aynı manadadır bunlara göre. Peki akıb, bak şimdi bir soru. Şimdi insanlar bunu soruyor. Diyorlar ki ya Mu'tezile madem ki sıfatları kabul etmiyor. Hani Allah'ın görme sıfatı yok, duyma sıfatı yok, bilme sıfatı yok, el sıfatı yok, göz sıfatı yok, konuşma sıfatı yok. Hiçbir sıfatı yok. Peki bunlar nasıl bir Rabbe inanıyorlar? Hani bunlar görmeyen bir Rabbe mi? Değil mi? Böyle bir soru gelebilir. Bu insanlara çok tuhaf gelebiliyor. Değil. Mu'tezile diyorlar ki Allah. Allah alimdir. La bi'elim. Bilme ile bilen değildir. Basîrun bilâ basar. Şey, bilmeyle bilen değildir. Basîrun bilâ basar. Görmeyle gören değildir. Semîun bilâ duyma Duymayla duyan değildir. Nedir? Allah zatıyla görendir. Başka zatıyla bilendir. Zatıyla, konuşan. zatıyla konuşandır. Biz ne diyoruz? Hayır. Allah bilmeyle bilendir. Bilme sıfatıyla bilendir. Görme sıfatıyla görendir. Duyma sıfatıyla duyandır. Onlar diyor ki hayır. Allah zatıyla görendir. O yüzden hiçbir sıfat kabul etmiyorlar. Diyorlar ki Allah'ın duyma, görme, işitme sıfatı yok. Ama zatıyla görür, zatıyla duyar, zatıyla işitir. Biz ne diyoruz? Hayır. Görme sıfatıyla görür, duyma sıfatıyla duyar. Değil mi? Konuşma sıfatıyla konuşur, bilme sıfatıyla bilir. Böyle diyoruz biz, doğru mu? O yüzden aralarında böyle bir fark var. Aslında Mutezile'nin iki yolu var. Bak şimdi iki yolu var. Şuraya bakalım. Bu birinci anlattığım yol. Mutezile'nin aslında neyi var? İkinci yolu var. Şimdi derler ki e, birinci yolu bilendir bak, bilendir bilmeyi. Değil Görendir Görmeyle Değil İşitendir İşitmeyle Değil Anladın? Mutesilenin birinci mesleği bu Birinci yolu bu Diyorlar ki Allah bilendir, bilir Ama bilmeyle değil, yani nasıl bilmeyle değil Bilmez fatih bilmez Allah görür, görendir ama görme sıfatıyla görmez. Allah işitendir ama işitme sıfatıyla işitmez. Biz ne diyoruz? Allah bilendir, bilmez sıfatıyla bilir. Bilme sıfatı vardır Allah'ta. Görendir, görme sıfatıyla görür. görmez sıfatı vardır. İşitendir, işitme sıfatıyla işitir. İşitme sıfatı vardır. Anladık burayı. Ya böyle diyor mutezileler Ya da diyorlar ki. Hayır Allah bilmeyle bilir. Bak. Orayı anladık şimdi. ilk yolu anladık. Ya da diyorlar ki Allah bilmeyle bilir. Görmeyle görür. İşitmeyle işitir. Vesaire böyle devam ederler. Sanki zahiren baktığında bizim gibi söylüyormuş gibi oluyordu, Değil mi burada? Yok. Değil halbuki. Diyorlar ki bilmeyle bilir, görmeyle görür, işitmeyle işitir. Ama bilme, görme, işitme hepsi eş anlamlı manalardır. Ayrı ayrı manalar değil. Anladın Akay. Anladın önce noktayı. Hepsi eş anlamlıdır. O yüzden biz az önce o kaydayı söyledik. Zata delalet etme noktası ile hepsi eş anlamlıdır Allah'ın isimleri. Ama sıfata delalet etme noktası ile... Ayrı ayrı manalar vardır. Anladın mı? Sonuçta mutezile ilk yoluyla da ve bu yoluyla da ne sonuca varıyorlar? Allah'ın bütün sıfatlarını iptal etmiş oluyorlar. Çünkü onlara göre bilmeyle bilir ama bilmeyle görme aynı manadır. İşitmeyle aynı manadır. Yani tabir sayısı saçma bir şey söylüyorlar. Anladık burayı. O zaman mutezile iki yol izliyorlar. İlk yoluyla da iki yoluyla da tatile gidiyorlar. Allah'ın bütün sıfatlarını iptal etmiş oluyorlar. Çünkü eş anlamlıdır. Tamam ancak ehli sünnet bu meselede tavsile giriyor dedik. Ne yapıyor? Naslara baktığımızda anlıyoruz ki isimler zata delalet etmede müteradif, yani tek bir zata delalet eder. İçerdiği mana bakımından ise mütebain, yani ayrı ayrı manalar içerir. Yani ehli sünnet burada kelam ehli Mutezile ile şey, kelam ehli ile Mutezile arasında ne yapıyor? Orta bir yol diyor. Hatta bakakayım. Ehli sünnet selef isimler bakımından hani şöyle bir cümle kullanıyorlar ya isimler mana bakımından mütebayindir ayrı ayrı manalardır sözünün öyle açıklıyorlar ki burada öyle açıklıyorlar ki o yüzden der ki ehli sünnet Allah azze ve celle'nin isimleri arasında fazilet farkı bile ne fazilet farkı bile vardır Allah ve teala'nın isimleri arasında fazilet farkı vardır dikkat et mesela ehli sünnet ee, alimler yani Ehl-i Sünnet alimler aralarında tartışmışlar. Yani Ehl-i Sünnet tartışmış aralarında tartışma olmuş. Bir ihtilaf olmuş. Nedir o? Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin hangisi daha faziletli diye Bu neyi gösteriyor? Demek ki aralarında mana farkı var ki hangisi hangisinden daha faziletli olduğunu tartışmışlar. Anladın mı? Şimdi biz birazdan anlatacağız ki Kur'an'dan ve Sünnet'ten ispatlayacağız ki Allah subhanahu ve Teala'nın ney? isimleri, hatta sıfatları arasında bile ne var? Fazilet farkı var. Eğer mutezilenin dediği gibi bir tek manada olsaydı hepsi fazilet farkı olur muydu? Hepsi zaten eşit manada onlara göre. Fazilet farkı olmazdı. Biz ne zaman ki birazdan fazilet farkı olduğunu ispatlayacağız, bu neyin ispatı olmuş oluyor aynı zamanda? Biz şimdi Allah'ın isimleriyle isimleri kendi arasında fazilet farkı var. Veya sıfatların kendi arasında fazilet farkı var. Bunu ispatlarsak, aynı zamanda neyi ispatlamış oluyoruz? İsimlerin manalarının aynı olmadığını veya sıfatlarının manalarının Aynı olmadığını ispatlıyoruz. Çünkü hepsi eşit manada. Aynı manada olsaydı aralarında fazilet farkı olur muydu? Olur muydu? Olmazdı değil mi? Zaten eşit. Şimdi bak. Ee, diyoruz ki ehli sünnet alimleri aralarında itilaf etmiştir mesela. Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden hangisi daha faziletlidir? Etmemişler mi? Etmişler değil mi? Bazıları demiş en e, faziletli ismi Allah'tır. Bazıları demiş ki hay ve kayyumdur vesaire. böyle tartışmalar olmuştur. Ha, demek ki manaları ne? Ehl-i sünnet indinde aralarında ne var? İsimler arasında fazilet farkı var. İsimler arasında fazilet farkı olması manada da neyi gösterir? Ayrı ayrı olduklarını gösterir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin sıfatları da böyle. Yani selefe göre Allah Azze ve Celle'nin sıfatları arasında da fazilet farkı vardır. Mesela Allah Subhanehu ve Teala Nebi Suselem'in diliyle Nebi Suselem ne buyuruyor? Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ كِتَابًا اِنْدَهُ فَوْقَ arş. İnna rahmeti sabah kadıga veya bu Allah arşın üzerinde, yanındaki kitapta ne yazdı? Rahmetim gazabımı ne yapmıştır? Geçmiştir rahmetim gazabma, galip gelmiştir. Görüyor musun? Demek ki Allah'ın rahmet sıfatı ne? Gazap sıfatından daha üstün. Ee, Nas yok mu sünnetlerde? Kurandaki en faziletli ayet hangisi? Kurandaki en faziletli ayet hangisi? Ayet el kürsü. Peki, ayetel kursi Allah'ın kelamı değil mi? Ee, i̇şte, e, felak nas Allah'ın kelamı değil mi? Hı? Ee, yani Kur'an komple Allah'ın kelamı değil mi? Bak, nas var Allah Resulü'nden, ayetel kursi nedir? Ayetel kursi, Kur'an'daki en azim ayettir. Kur'an'ın hepsi Allah'ın kelamı değil mi? Allah'ın kelamı da Allah'ın sıfatı değil mi? Ha? Bir insan inkar etse Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ne olur? Kafir olur. Değil mi? Küfürdür bu. Evet. Peki Kur'an'ın hepsi Allah'ın kelamı. Ayet el-Kürsi bu Allah'ın kelamı içerisinde ne? En azim, en faziletlisi. Demek ki Allah'ın kelamı da sıfatı olduğuna göre demek sıfatlar arasında ne var? Fazilet farkı var ehl-i göre. Yani buna birçok delil var. Tamam Peki neden ahir dedik burayı belirttik? Şundan dolayı şayet mutezilenin dediği gibi Allah Azze ve Celle'nin isimleri müteradif yani hepsinin manası aynı olsaydı aralarında fazilet farkı olur muydu? Olmazdı değil mi? İşte Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin arasında fazilet farkının e, olması manalarının bu isimlerin manalarının müteradif yani eş anlamlı olmadığını gösterir. Anladık Şimdi dönelim şeyhine diyor. <gülüyor> diyor ki e, İbn-i Hüseyin Rahimullah وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ. O gafurdur, rahimdir. وَرَبُّكَ ذُو الْغَفُورُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَ Senin Rabbin gafurdur, rahmet sahibidir. Bu iki ayet. Diyor ki فَاِنَّ الْآيَةَ الثَّانِيَةِ İkinci ayet yani senin Rabbin gafurdur ve rahmet sahibidir. Bak hemen sıfatı verdi. Dellet ala ennen rahim huvel muttasifu bil rahme. Şuna delalet ediyor ki rahim nedir? Rahmet ile. Rahim olan rahmet sıfatıyla. Değil mi? Hemen bak kısaca ayeti bir daha yazalım. Ki anlaşılsın. Belki yani çok tekrar etmiş oluyoruz ama ne demişler? Et tekraru ahsen ve levkâne yüz Ne demişler? Söyle bakayım. Söyle tekrarla. Et <Gülüyor> tekraru ahsen ve levkâne yüz <gülüyor> Bunu Türkler bu şekilde yapmış. Demişler ki, tekrar çok daha güzeldir. Velev ki 180 kere olsa dahi. Tamam mı? Bunu Arapçayla Türkçeyle karıştırmışlar. Tekraru ehsen velev kendi 180. 180 kere bile olsa tekrar en güzeldir. Şimdi e, neydi ayet? Ve huve ve huvel ufuru rahim ve rab Şimdi dedik ki o gafurdur rahimdir. İki isim mutezini dedi ki bu iki isim sıfata derayet etmez. Biz de diyoruz ki Allah subhanahu ve teala bu ismi zikrediyor. Başka ayette de benzer bir siyakla tekrar gafuru zikrediyor ve rahim demiyor. Ne diyor? Bu sefer? E ayette rahim demişti. Bu ayette ne diyor bu sefer? rahmet diyor. Tamam? O zaman delalet ediyor ki Rahim de rahmet sıfatı varmış. Rahim olanın rahmet sıfatı varmış buna delalet ediyor. Tamam? Rahim olanın neymiş? Rahmet sıfatı varmış buna delalet ediyor. Ondan ondan bahsedeyim <gülüyor> Sonra diyor ki sonra diyor ki şimdi Musa Emin burada sabahtan beri neyi ispatlamaya çalışıyor? deminden beri yani biz de bunu anlatırken neyi anlatmaya çalışıyoruz Allah azze ve celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de nedir aleyh. sıfattır. Birincisi bu ayet mesela böyle bir ayet getirdik. Delalet ediyor. Yine başka delil diyor ki veli icmai ehli lugati vel örf. Örf ve lügat ehlinin icmasıyla da böyledir. Şimdi bunlar bize Arap diliyle gelmiş bu Kur'an. Allah'ın isimleri Arap. Arap e, Arap diliyle bize anlatılmış Arapça. Gafur, rahmet. Doğru mu? Rahman. <gülüyor> Arapça. İşte diyor ki وَلِيْجِمَاءِ اَهْلِ الْلُّغَى Lugat ehlinin, dil ehlinin icmasıyla ve örf ehlinin icmasıyla. Örf ehli ne demek? Yani insanların örfünün icmasıyla böyledir. Yani eğer sen bir kişiyi övmesi yakında bir isim sıkk ediyorsan o isimde o sıfat vardır. Mesela sen bir insana Muhammed desen illa ölme sıfatı olmayabilir. Onda değil mi? Veya bir insana Semih'e desen duyan. Türkçe'ye Semih ismi yok mu var? Ama adam sağır olabilir. <gülüyor> Sen ona, e, sar'a da sen sem'i diyebilirsin değil mi? Ama övgü sıfatında zikredersen, ona sem'i diyebilir misin, sar bir insana? Daha bir geçmek olur o, değil mi? Hı hı. Övgü sıfatı olmasa. Allah subhanehu ve teala'nın bütün isim ve sıfatları en güzel olunca, övgü siyakında olunca, o yüzden lügat ehlinin icmasına ve örf ehlinin icmasına göre, ennehu la يُقَالُ Alimun اِلَّا لِمَنْ لَهُ ilim olanın, ancak kendisinde ilim olan bir insana alim denir. وَلَا leh, limen اِلَّا لِم ancak duyması olanın seme olanın duyma olanın duyma olana semeği olana duyması olana semek diyebilirsin ancak valla basir onu illa limenlehu basar ancak görene sen gören diyebilirsin görme sıfatı olana bas basir diyebilirsin gören diyebilirsin luka ve örf elinin icmasıyla böyledir tamam övgüsi yakında ve herde emrün abyen min an yuhtaj ila delilin delile ihtiyaç duymaktan çok ee, yani ihtiyaç duymayacak kadar açıktır diyor İbn-i bu, bu olay. Allah'ın isimlerinin hem özel isim olduğu hem de bir sıfata delalet etti. Tamam On Bundan dolayı İbn-i Hüseyin'in rahimine Allah diyor ki İşte bundan dolayı biliniyor ki ne? Ne? Ve bihâzâ ulima dalâlu men selebû esmâ Allah-u Teâlâ ma'anihâ min ehl-i Ve bihâzâ ulima dalâlu men selebû Esma allah Teala me'anihe min ehlil ta'atil. Bundan dolayı ta'atil ehlinden allah ve Teala'nın isimlerini nef yeden, e, isimlerini bedenlerin dalaleti ne olmuş oluyor? Ne olmuş oluyor? Bilinmiş oluyor, tamam. Ve kalu, bunlar ne diyorlar? İnna Allah-u Teala semi'un bilasem. Allah, semi'tir, duyandır ama duyma olmaksızdır. Yani duymaksızın duyandır. Yani duyma ismi vardır ama duyma sıfatı olmaksızın. Basirun bilâ basar. Görme olmaksızın görendir. Yani görme sıfatı olmaksızın görme ismi vardır. Ve azizun bilâ izze. Azizdir, izzet, izzet olmaksızın. Yani izzet sıfatı olmaksızın azizdir. Aziz ismi vardır ve herkese ve böylece. İşte bunların böyle söyleyenlerin dalaleti, böyle söyleyen tahti lehlinin dalaleti ne olmuş oldu? Ortaya çıkmış olur diyor İbni Husayn. Neye göre? Mesela bu ayette verdiği örnek göre. Başka neye göre? Fıtrata göre. Örf Örften kastasında burada biraz da fıtridir. Fıtrata göre. Başka neye göre? Lugat ehlinin icmasına göre. Birçok delil var aslında. Bunlar kalıp olaraktır. Tamam. Şimdi İbn-i Rahimullah diyor ki, önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, وَعَلَّلُوا ذَٰلِكَ lأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء İbnü Seymin diyor ki bunlar bunu söylediler sebebi ne? Niçin bunlar böyle söylediler? Yani mesela Mutezile e, duyandır, duyma sıfatı olmaksın. Görendir, görme sıfatı olmaksın. Yani isimleri vardır ama isimlerin altında sıfat yoktur. Bunu neden söylediler? Şöyle bir illet getirdiler diyor İbnü Seymin. Bi enne subut as-sıfât yastalzimu Sen Allah'a sıfatları ispat edersen Allah hakkında sıfatları ispat edersen ne olur? Birçok kadim ortaya çıkar. Kadimden kastı Allah'tır. Birçok Allah ortaya çıkmış olur. Ne kadar çok sıfat izafe edersen, desen ki Allah'ın mesela haşa, bunların tabi tabiriyle Allah'ın 610 tane sıfatı var. Baktık Kuran sünneti mesela. O zaman 610 tane ilah olmuş olur. 610 tane kadim olmuş olur diyorlar. Bunlar Allah'a kadim diye isimlendiriyorlar. Kadim biz dedik ki, daha önceki derslerde söylemiştik, kadim Allah'ın ismi değil. Yani mana olarak Allah kadimdir doğru bu mana var Allah'ta yani bir başlangıcı olmayan ama öyle bir ismi yok. Bunlar işte Allah'a kadim diyorlar, diyorlar ki işte sıfatları ispat etmem birçok kadimi ortaya çıkarır, birçok Allah olmuş olur haşa tabir sayesinde, o yüzden biz inkar ederiz diyorlar. Yani sen Allah'ın eli vardır dedin, gözü vardır dedin, duyması vardır dedin, kelamı vardır dedin, rızık rızık vermesi vardır dedin, beş tane sıfat beş tane ilah olmuş oldu onun. o yüzden diyor. Ne kadar sıfat ispat edersen o kadar ilah olur. O yüzden biz inkar ederiz sıfatları. O yüzden biz sıfatları vardır diyemeyiz. Vardır dediğimiz zaman birden çok ilah ispat etmiş oluruz diyorlar. Bu mantıkla yaklaşıyorlar. Tamam. Şimdi bunu biraz açalım. Şimdi bunların şu sözü az önce okuduğumuz. Yesterzi Sıfatların var olması birçok kadimin, yani birçok Allah'ın, birçok ilahın ortaya çıkmasını gösterir. Gerektir diyorlar. Bunun daha anlaşılır açılımı şudur. İnne de sifat yedullu ala taaddudizzevet. Tabi bunların hepsi ezberlenmesi lazım. Bu kalıpların tabi. Şimdi diyorlar ki bunun açılımı aslında şu. İnne taadduda sifat yedullu ala taaddudizzevet. Yani sıfatların çok olması zatların çok olmasını gösterir. Birçok zatı ortaya çıkar. Az önceki cümle neydi? Sıfatların çok olması birçok kademin olmasını gerektirir. Bunun daha böyle açılımı, daha böyle güzel anlaşılır cümlesi şudur. Diyorlar ki inne ta'addude sıfat yedullala ta'addudu Ne kadar sıfat çok olursa o kadar zat ortaya çıkar. O kadar Allah Allah'ı zatlara bölmüş olursun. Bir sürü Allah olmuş olur. Tabir-i Sahih Tamam diyono. Tamam? Ben şunun Türkçesini şöyle yaptım. Birden fazla sıfatın olması birden fazla zatın olması demek olur diyorlar. Hani yani diyorlar ki eğer bu sıfatlar ezelde, ezelde. Şimdi Allah Subhanahu ve teala alim ismini ne zaman aldı? Hangi tarihte aldı mesela? Bir başlangıcı yok. Allah'ın ismi kendisidir zaten. Yani e, kadimdir zaten. Allah, e, e, Allah, Allah Subhanahu ve teala reza ismini ne zaman aldı? Kullara rızık vermeye başladıktan sonra mı? o isim aldı. Yoksa rızık vermeden önce de o isim var mıydı? Önceden de vardı. İlla o vermesi gerekmez. Sonra kulları yarattı ve verdi. Bir mantıkla bakıldığı tamam. zaman. Bir mantıkla. Tamam Yani Allah Azze ve Celle ne zaman duyma ismini aldı? Bir şeyleri yarattı, sesler ortaya çıktı sonra mı o duyma ismini aldı yoksa ezelden mi vardı? Ezelden vardı değil mi? Şimdi bunu aklına tut. Yani diyorlar ki eğer bu sıfatlar ezelde Allah ile beraber kadim ise nedir o sıfatlar? Görme, duyma el göz değil mi? Konuşma diyorlar. Eğer bu sıfatlar Allah ile beraber bir başlangıcı yoksa ki biz ne diyoruz? Başlangıcı var mı bunların? Yok. Mesela bazı zati sıfatlar var. Mesela bunların bir başlangıcı var mı? Yok. Yok. Ha? Bunlar diyorlar ki yani diyorlar ki eğer Allah eğer bu sıfatlar ezelde Allah ile beraber kadim ise yani bir başlangıcı yok ise birçok kadim var demek olur. Anladın? Birçok kadim var demek olur. Bu da küfürdür diyorlar mutezile. İkinci yaklaşımları da şu ahir. Birinci yaklaşımları neymiş? <Sessizlik> Sıfatları ispat etmen birçok kadim olmasını gerektirir. Sen eğer Allah'ın görmesi de kadimdir dersen bir başlangıcı yok. Duymasının bir başlangıcı yok. Vesaire duyma sıfatının bir başlangıcı yok. Dersen Allah'la beraber bir sürü başlangıcı olmayan şeyler ispat etmiş oluyorsun diyorlar. Bu küfürdür. Bir böyle yaklaşıyorlar. Bu yüzden inkar ediyorlar sıfatları. Bir de diyorlar ki ikinci yaklaşımları var. Bu sıfatlar hadistir diyorlar. Neymiş? Hadis. Hadisi ne demek? Sonradan ortaya çıkan, yaratılmış şeylerdir diyor. Diyorlar ki bir kere bu sıfatların hepsi hadistir. Yani mesela inmek, konuşmak, el, ilim bu sıfatların hepsi nedir? Yaratılmıştır, hadistir. Bütün bu sıfatlar hadistir yani mahluktur, yani yaratılmıştır diyorlar. Zat ise nedir? Allah'ın zatı ise nedir diyorlar. Kadimdir, yaratılmamıştır. Yani bir başlangıcı bir başlangıcı yoktur diyorlar. Biz sadece isimleri kabul ederiz diyorlar. Az önce ne dedik biz? mutezili isimleri kabul eder ama sıfatları kabul etmez. Allah'ın bilen diye bir ismi var ama bilme sıfatı yok diyorlar. O yüzden bunlar diyor ki e, bu isim, bu sıfatların hepsi yaratılmıştır. Allah ise kadimdir. Yani bir başlangıcı yoktur. Bundan dolayı biz İsimleri kabul ederiz, çünkü isimlerin de bir başlangıcı yok. İsimleri kabul ederiz, çünkü isimler de kadimdir. Sıfatları ise ne yaparız? İnkar ederiz, çünkü sıfatlar kadim değildir. Tamam mı? Hadistir diyorlar. Eğer biz Allah hakkında sıfatları kabul edersek, diyorlar, yani Allah'ın görmesi, duyması vesaire eli sıfatları kabul edersek, hululul havadisi bir Rab olur diyorlar. Hululul havadisi bir Rab olur diyorlar. Yani ney? Allah'ta yaratılmış şeylerin hulul ettiği demek olur diyorlar bu. Bu da küfürdür diyorlar. Yani Allah'ın zatında yaratılmış şeylerin bulunması olur bu diyorlar. Şimdi önce bunlar iki mukaddime yaptılar sizlerinde. Dediler ki el, göz, duyma, işitme, bilme bunların hepsi yaratılmış şeylerdir. Sen Allah'ın zatı ise nedir? Yaratılmış mıdır? Yaratılmamıştır. Sen bu yaratılmış şeyleri Allah'ın zatına nispet edersen ne olmuş olur? Allah'ın zatında yaratılmış şeylerin hudul ettiğini, bulunduğunu iddia etmiş olursun. Bu da küfürdür diyorlar. Anladın mı burayı? Hı. E, o zaman bütün bunları toparladıktan sonra muhtezile neden Allah'ın isimlerinin sıfatı delalet ettiğini inkar ediyorlar? Neden Allah'ın sıfatlarını inkar ediyorlar? İki yolları var. Birincisi taaddudul kudama. Taaddudul kudama neydi? Ne kadar sıfatı ispat edersem o kadar Allah olur. Birinci mantıkları bu. O yüzden biz kabul etmeyiz. İkinci mantıkları ne? İkinci mantıkları hululul havadis. O da ne? Bu sıfatların hepsi yaratılmıştır. Sen bu sıfatları Allah'a nispet edersen Allah'ın zatında yaratılmış bir şeylerin olduğunu söylemiş olursun. Birincisi ne? Tekrarla ta'adudur kudama ta'adudur kudama ikincisi hululü'l havadis, hulul havadis. Heh, tamam. Ta'adudur kudama birçok kadimlerin olması hululul havadis'te yaratılmışların hulul etmesi. Bu iki mantıkla e, reddediyorlar. Tamam. Tabi bunlara reddiyeler ileride gelecek tavsili bir şekilde. Ancak bakalım Şeyh İbn Hüseyin şimdi rahimallah dönelim kitaba. Bunların bu söylediğini nasıl reddiye vermiş? Tamam. Şimdi İbn Hüseyin diyor ki bunlar şimdi önce ne dedi? Bi enne subûte sifat yestel zimutu kudama. kudeme. Sıfatların Allah'ta var olması birçok Allah ortaya çıkarır. O zaman sıfatları inkar ederiz. Böyle bir illet getirdiler diyor Şeyh Hüseyin'in o bidatçılara. Şimdi bunun üzerine İbnü'l-Seyyib diyor ki feh ve hadihi'l-illetu alilatum Buradaki alilah merayla demek. Bunların getirdikleri illet hastadır. Hasta bir illettir. Hani batıl demek istiyor hasta. Yani beş para etmez bir illettir. Bel bilakis ölü bir illettir. Onlar bir sebep getiriyorlar. Sebeplerini ne kadar zat varsa o kadar ilah var. Diyorlar ki işte getirdikleri bu illet, bu sebep Hasta bir illettir. Yani geçerli bir illet sebep değildir. Bilakis ölü bir illettir. Hiçbir değeri yok. Neden? Buna, çünkü diyor bunların bu söylediğinin batıl olduğuna لِدَلَالَةِ السَّمْعِ وَالْاقْلِ ala بُطْلَانِهَا diyor ki, bunların bu söylediğinin batıl olduğuna duyma, yani seme, semetten kast, Kur'an ve sünnet ve akıl, akıl delalet ettiği içindir diyor. Yani akıl ve Kur'an sünnet nasları ve akıl bunların bu söylediğinin getirdikleri bu illetin batıl olduğuna delildir. Anladın? Şimdi bakalım neymiş? Diyor ki, Teala. Diyor ki şimdi Kur'an'a baktığımızda, iki hangi yönden batıldı bunların bu söylediği? Hı? İki yönde. Bir, semeği yönüyle. Yani Kur'an sünnet. iki akıl yönüyle. Şimdi diyor ki, Kur'an ve sünnetle bunların bu söylediğinin, getirdikleri bu sebebin batıl olduğunu ispatlayalım. Bir, Felenen Allahu Teala vasf nefse bi avsafin Çünkü diyor Allah Subhanahu ve Teala kendi nefsini birçok vasıfla ne yapmıştır? Vasıflamıştır. Ve ma enhu'l vahidul Bununla beraber o tek bir tektir. Tek bir ilah'tır. Yani Allah tek olduğu halde, doğru değil mi? Tek bir ilah olduğu halde kendi nefsini birçok sıfatla sıfatlamıştır. Demek ki Birden fazla sıfatla, kendini sıfatladığın zaman, vasıflandırdığın zaman ne olmuş oluyor ahi? Bir, birden fazla olmayı gerektirmiyormuş. Çünkü bir olan Allah kendisini birçok vasıfla vasıflandırmış. Birçok vasıfla vasıflandırdığı halde yine de o tek. İki tane Allah olmadı. Tamam Bunu anladık. Bak şimdi delil. Allah Kur'an'da an, Kur ne buyuruyor? اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِدٍ Senin Rabbinin tutup yakalaması nedir? şiddetlidir. Şimdi tutup yakalama sıfatı. Batşerab diye Senin Rabbinin benim batşı nedir? Şedid. Şey İnnehu huwa yubdiu ve yu'id. O başlatandır ve döndürendir. İki sıfat daha verdi. Ne oldu? 3. Ve huvel gafurur redud. O gafurdur ve Kaç oldu? 5. Zul arş-ı mecid. Arşın sahibidir. Mecittir. Bu sıfatları da verdi. Dilediğini yapandır. Bir sürü sıfat verdi. Hepsini kime döndürdü? O yakalayandır. Yakalaması şerit olandır. O ne yapar? Başlatır döndürür. O gafurdur. Veduttur. O arşın sahibidir. Meciddir. O nedir? Dilediğini yapandır. Hepsini kime döndürdü? Ona. Kendisine. Bir sürü sıfat verdi. Hepsini kime döndürdü? Ona. Yani kime? Kendisine. Tek bir Allah. A. Bir sürü sıfat bir Allah. Demek ki birden fazla sıfat olması birçok ilahı gerektirmiyor. Şunu biraz durdurur musun? Şimdi yine mesela başka bir ayet. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ve kâre Allah subhanehu ve te'ala buyurmuştur ki sebbi hisme rabbike'l-alâ. Ne Yüce Rabbinin adını tesbih et. Bak. Sebbi hisme rabbike'l-alâ. Yüce Rabbinin ismini tesbih et. Ellezi o ki halaka fesevvvâ. Yarattı ve düzene koydu. Bak. Yüce Rabbin yarattı, düzene koydu. Devam ediyor ayet. وَالَّذِي قَدَّرَا فَهَدَا Takdir etti, hidayet etti, yol gösterdi. Takdir etti, hidayet etti, yol gösterdi. وَالَّذِي اَخْرَجَ O ki, otluğa çıkardı. Tamam mı? فَجَعَلَهُ غُسَاءً Onu kapkara kuru bir sel atığı haline getirdi vesaire. Bak bir sürü, 7-8-9 tane falan ne yaptı? Hı. fiillerinden, sıfatlarından bahsetti. Hep onu kime döndürdü? Kendisine. Tek olan. Demek ki birçok sıfatı ispat eden Allah, tek olan yine kim? Allah. Demek ki birçok sıfatı ispat etmek, birçok ilahı gerektirir sözü safsata, saçmalığın teki. Saçma bir şey yani. Hiç mi? Hemen kendi yaşantımızdan örnek verelim. Bak akayın. Senin elin var mı? Var mı? Var. Göz, sakal, var. Duyman, Var. Görmen var. Başka? Dişlerin var. E, fiil olarak yürümen var. Konuşman var. Bir sürü. Şimdi sende sekiz tane saydım diyelim şimdi. Sekiz tane saydım Sen şimdi sekiz tane Abdullah mı oldun? Hı? Sen şimdi sekiz kişi mi oldun? Yok. Evet. Sen tek olduğun halde şimdi sana bir sürü sıfat sükrettiğim halde sen bir sürü kişi mi oldun? Anladın mı? Bu kadar... E, aklen batıl bir şey. Tamam. Şimdi Useymin ona değinecek aslında. Şimdi i̇bn Useymin Hüseyin diyor ki فَفِي هَذِهِ الْاَيَاتِ الْكَرِيمَ اَوْصَافٌ كَسِيرَةٌ لِمَوْسُوفٍ وَاحِلٍ وَلَمْ يَرْزَمْ min سُبُوتِهَ تَعَدُدُ الْكُدَمَ Diyor ki bu ayette diyor birçok vasıf vardır tek bir mevsuf için yani tek bir kişi tek bir zat için birçok vasıf vardır ve bu sıfatlar Vasıflanan birçok kişinin olmasını gerektirmedi. Diyor. Tamam. Bu neden del getirdi bunu? Semehten. Yani Kur'an'dan. Tamam. Bunların bu söylediği illetin batılını. Bir de aklen diyor ki, لِيَنَّ السِّفَاتْ لَيْسَتْ زَفَاتٍ Min مِنَ الْمَغْصُوفِ Çünkü diyor sıfatlar, aklen de bunların söylediği batıl nedir o? Çünkü diyor ki sıfatlar mevsuftan ayrı bir şey değildir. Şimdi, et, El sıfat, işte göz sıfat, sakal sıfat, saç sıfat değil mi? Hepsi benim sıfatım mı? Ben, ben ne oluyorum? Mevsuf sıfatlanan. Peki bu sıfatlar mevsuftan yani benden ayrı bir şey mi? Yoksa ben benden bir parçası mı? Ben miyim? Değil mi? Ha. Ayrı değil ki ayrı ayrı ilahlar olsun. Anladın mı burayı? Yakaldın evet. mı? Ha. O yüzden diyor ki, enna sıfat leiset minel mevsuf. Çünkü diyor sıfatlar mevsuftan ayrı olan şeyler değildir. Hatta yelzemu min subutiha ette'adud. Ki diyelim ki ha, ayrı ayrı olduğu için birçok e, kişi gerektirdi. Ayrı ayrı değil ki böyle diyelim. Tamam. inne mâhiyye sifâ ve inne mâhiyye min sifâti men ittasafâ bihe fehiyye kâimetun bihi. Bu ancak şu kabildendir. Kendisiyle kâim olan sıfatlarla sıfatlanan kendisiyle kayım olan sıfatlarla sıfatlanmış şey şey demektir bu. Ve kullu mevcudin la budde lehu min taadud Her mevcut olan var olan bir şeyin ne olması gerekir? Sıfatı olması gerekir. Doğru değil mi? Her mevcut olan bir şeyin ne olması gerekir akı? Sıfatı olması gerekir. Fihih sıfatıl vucud ve künuhu vacibül vucud veya mümkünül vucud ve künuhu aynen kaimen bencehi veya vasfen Şimdi burada ne demek istiyor? Burası çok önemli. Bak şimdi. İbnü'l Seyyib burada aslında ne demek istiyor? Şimdi burada Oraya geçmeden önce şurada atladığımız bir yer var. Şimdi İbni Hüseyin Rahimullah ne demişti? Dedi ki hani bu ayetleri zikretti ya senin Rabbin döndürendir, yakalaması güçlüdür vesaire bir sürü şey zikretti. Sonra ne dedi? Bu ayeti kerimelerde birçok vasıf var ama tek bir zatı delalet ediyor. O da Allah. Yani birden fazla zata delalet etmiyor. Şimdi bak müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Allah hakkında birçok sıfatı ispat ettiğini biliyorlar mıydı bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar değil mi? Çünkü Nebi sallallahu konuşuyordu bunları biliyorlardı. Ama bu müşrikler bak şimdi. Sıfatların çokluğu birçok zatın, birçok ilahın olmasını olmasını mı ya olmasını gerektirir dediler mi demediler mi? Böyle dediler mi? Demediler. Nebi'ye senden birçok sıfat duydular. Şöyle bir şey dediler mi Nebi'süllem'e? Ey Muhammed, sen Allah'a birçok sıfat ispat ediyorsun. O zaman sen çok ispat ediyorsan sen de bir sürü Rab o zaman iddia etmiş olmuş, oluyorsun. Bir sürü ilah iddia etmiş oluyorsun. Bizden bir farkın olmuyor. Böyle mi dediler? Ne dediler hatta biliyor musun? Tam tersi. <gülüyor> Bütün bu ilahları tek bir ilah mı yaptı? Görüyor musun farkı? Mekke'li müşrikler bile ne diyor? Bu kadar ilahı tek bir ilah mı yaptı? Ama muhtezelen ne diyor? Yok Allah'ın bir sürü sıfatı varsa bir sürü Allah olur. O zaman biz sıfat ispat edemeyiz dediler. Anladın mı burayı? Şimdi az önceki şeye gelelim. İbn Usey'nin eee neye vurgu yaptı? Bak şimdi bak. Aslında Mutezile mezhebine döndüğümüzde kendilerine e, Mutezile döndüğümüzde kendilerine ters düşmüş oluyorlar bunlar. Mutezile mezhebi kendisine ters düşmüş oluyor. Nedir bu aklım bak şimdi. Buraya çevir. Şimdi buraya yazalım. Burayı, buraya çevir. Şimdi muhtezileye göre <gülüyor> vücut, vücut, vücut varlık iki ayrılır. Vücut varlık iki ayrılır. Bir vâcibur vücut, iki mümkün vücut. Vâcibur vücut ne demek? Varlığı, varlığı zorunlu olan demektir. Mümkünül vücud ise varlığı mümkün olan. Yani olmasa da olur. Olmasa, olmaması da mümkün ama varlığı mümkün olan. Mümkün. Olan. Diyorlar ki vücut ikiye ayrılır. Varlığı zorunlu olan ve varlığını olan mümkün olan. Diyorlar ki varlığı zorunlu olan kimdir? Allah Azze ve Celle. Bir, bir zat var o da Allah Subhanahu Teala. O yüzden Allah'a nasıl isim diyorlar biliyor musun? diyorlar ki vacibur vücuttur Allah. Varlığı zorunlu olan. Yani olmazsa olmaz. Olmaması diye bir şey olmayan. Tamam, doğru manı olarak doğrudur. Allah'ın böyle ismi yok. Orada inkar ederiz onları ama manı olarak bu var bu var mı? Var. Değil mi? Manu olarak bu Allah'ta var. iki diyorlar mümkün vücut. Varlığı mümkün olan diyorlar. O da bütün mahlukatlar. Yani olmaya da bilirdi. Allah dileseydi yaratmayabilirdi. Değil mi? Şimdi var olanı da kaldırabilir. Da yani varlığı mümkün. Doğru mu? Kaç dakika oldu bu arada? 56. 56 yetiştiremeyeceğiz gibi. E, i̇kinci kaset koyarız. Şimdi burayı anladık mı? Evet. Vacibul vücut. Ne? Dediler mümkünül vücut. Diyorlar ki şimdi bunlar. Vücut ikiye ayrılır. Vacibul vücut. Mümkünül vücut. Mümkünül vücut. Bütün mahlukatlar. Vacibul vücut. Kimdir? Allah'tır. Şimdi bak. Buraya dönelim. Dedi ki bunlar işte böyle yapmakla Böyle yapmakla e, kendi mezheplerine ne yaptılar? Ters düştüler. Neden neden akı ters düştüler? Şimdi bunlar ne dedi? Birden fazla birden fazla varlık, birden fazla sıfat. Şimdi birden fazla sıfat, onlar Allah'a sıfat verdiler, değil mi? Vacibül vücut. Birden fazla sıfat, birden fazla ilaha gerektirir dediler. Doğru mu? Şimdi onlar Allah'ı vacibül vücut diye isimlendirdi mi? Evet, muhtezel isimlendirir. Peki bak şimdi. Önce dedim ki bir varlık. Allah vardır. Mahlukatlar da vardır dedim Değil mi? Doğru mu? Bu mahlukatların varlığıyla Allah'ın varlığını birbirinden ayırmak için Allah'ın varlığını bir sıfat daha ekledin. Ne dedin? Vacibül vücut. Varlığı mümkün olan. Kullara da bir sıfat ekledin ki Allah'tan ayrılsın diye dedin ki mümkünül vücut. Kullar da neymiş? Varlığı mümkün olan. Tamam. O zaman Allah da bunlar ne yaptı? Vücudiyet varlık sıfatını ispat etti. Başka? Varlığının vacip olmasını ispat etti. Kaç tane oldu? Kaç oldu? İki oldu değil mi? O zaman iki tane ilah oldu bunlara göre. Anladın mı? mantığı? Şimdi önce Mutezilin dedi Allah var. Kullar da var. Bu bir tek bir sıfat mı? Varlık var. Sıfat. Dediler ki kullar da var Allah da var ama biz Allah'la kulları ayırmak için iki özel bir vasıf daha veririz. Bir kula bir Allah'a. şey Bir Allah'a bir de mahlukatlara. Allah'a Dediler ki varlığının yanına ne eklediler? Vacibiyet. Yani varlığı vacip olan, mümkün, e, mecbur olan. Ise şey, e, mahlukatları ise varlığı mümkün olan. Ne oldu şimdi? Allah'a bir vücudiyet önce ispat ettiler. Sonra vücudiyetinin zorunlu olduğunu ispat ettiler. Bir vücudiyet iki zorunlu, İki tane sıfat ispat ettiler. Ne oldu? İki ilah mı oldu bunların mantığına göre? O zaman bunlar kendi mezheplerine de tenagüza düşmüş oldular. Anladık O zaman demek ki bu, e, biz ne diyoruz o yüzden demek ki ilahların çokluğu neyi göstermiyor? Şey, e, demek ki sıfatların çokluğu neyi göstermiyor? Birden fazla ilah olduğunu göstermiyor. Şimdi zaten kaset bitmek üzere. E, sen onu kapat, ikinci kaseti takalım. E, ikinci kaseti takalım. Kaldığımız yerden devam edelim ki kitaptaki bu dersimiz, bu kaydımız bitsin yarım kalmasın. Evet. Bismillah. kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bak bakayım. Bu kaideyi anladık mı? Şimdi bu kaydenin ne gibi bir semeresi var? Şimdi onu anlayacağız. İbnü's-Seyyid işte buradan sonra bir örnek veriyor ki bu kaydeyin bu kaide bize isim sıfatları anlamada veya bazı nasları e, fıkhetmede ve, vesaire bu tip noktalardan nasıl bir faydası oluyor. Bize nasıl bir semere sağlıyor? Onu beyan etme adına, onu ortaya koyma adına bir örnek veriyor. Diyor ki neydi o kayde? Kaydeyi söyle bakayım. Allah Azze ve Celle'nin isimleri hem özel isimdir hem de sıfat. Tamam Burayı anladık. Bu kaydenin bize ne gibi bir faydası var? Şimdi ve da eydan işte bununla diyor ki bu kaydeyi bilmenin fukhetmenin semeresi yani ve bihazâ eyden işte bununla ulime şu biliniyor ki enne d-dehre dehr, dehr, buraya yazalım kalsın burada, dehr ed zaman diyelim buna, zaman dehr zaman demek tamam İbnü i diyor ki ve bihazâ eyden işte bundan dolayı aynı şekilde ulime şu biliniyor ki enne d-dehre ليس من أسماء الله Dehr Allah'ın isimlerinden bir isim olmadığı bilinmiş oluyor bu kaideyi fık edersek. Şimdi neden özelgede dehr diyor? Şimdi birazdan hadiste geçecek. Allah diyor ki ben dehrim. Allah diyor ki ben dehrim. Hadiste bu geçiyor. Ama biz diyeceğiz ki hayır Allah dehr demek demek değildir. Şey Allah dehr değildir. Allah zaman değildir. Allah diyor ki hadiste ben dehrim ama biz diyoruz ki ne diyoruz Ehl-i Sünnet olarak? Allah dehr değildir. Neden? Çünkü bu kaideyi yetersin. Bu kaydı Kur'an ve sünnetten almış. Bu kaydı yeter ve birazdan bunu anlayacağız, ispatlayacağız. Tamam. Şimdi işte bundan dolayı bu kaydıyla şu bilinmiş oluyor diyor Şeyh Hüseyin. Dehr Allah'ın isimlerinden bir isim değildir. Neden? Li'ennehu ismun camidun. Çünkü o camit bir isimdir. La yatademan ma'nan yulhikuhu bil esma'l Onu yani camit bir isimdir ve onu esma esma'l husna'lara ilhak eden esma-ül husnalardan sayan bir mana içermiyor. Şimdi akayım. Buraya bakalım anlamak için. Şimdi bak. Rahman. Rahman bu bir isim mi? Rahman. İsim değil mi? Rahman isim. Nereden hangi sıfattan türeme? Rahmet Doğru mu? Alim. Alim. Hangisi? ilim? İlim. Doğru mu? Kadir. Hangisi? Kudret. Metin. Hangisi? Metanet. Rezzak. Hangisi? Rızık. Böyle devam eder bütün isimleri. O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimleri nedir? Bur buraya, burada dursun kamera tahtada. Allah'ın isimleri nedir? Müş müştaktır. Camit değildir. Dondurulmuş ney? Dondurulmuş değildir. Nedir Allah Subhanehu ve Teala'nın isimleri? Müştaktır. Yani bir manadan, bir kökten ne yapmıştır? Türemiştir. Şimdi, e, peki soru. Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin bir kökten, bir sıfattan türediğinin delili nedir? E, demin söylediğimiz bir sürü sabahtan beri onu anlattık. Hem özel isimdir, hem sıfattır dedi Allah'ın ismini. Mesela Allah dedi ki, senin Rabb'in Gafurdur, Rahimdir. Başka ayette, senin Rabb'in Gafirdir, rahmet sahi, Gafurdur, rahmet sahibidir dedi. Hmm. Bak, Rahim'in mukabilinde ne ciketti? Rahmet sahibi demek ki, Rahimde, Rahman'da, Rahimde rahmet olacak, Alim'de ilim olacak, Kadir'de kudret olacak. Bütün isim ve sıfatları nedir? Şey, bütün isimleri nedir Allah'ın? Muştaktır. Camit, camit nedir Rahim? Camit dondurulmuş demek. Bir türemek maddesi yok yani. Dondurulmuş. Tamam. Şimdi soruyoruz. Deher. Hangi şeyden türemiş? Hangi kökten türemiş? İçimdeki sıfat ne? Hani? Zaman? Hani? Yok. Otomatikmen isim sıfat ruhuna ters, Kur'an'a, sünnet'e ters Allah bullak ediyor, helak ediyor isim sıfat ilmini. Mahvediyor, bırakıyor eğer bunu Allah'ın isimlerine dahil edersen. O yüzden hangi isim söylersen söyle, bir sıfata delalet eder. Anladın mı? Her isim ve türemiştir. Dehir kelimesi türemiş olmadığı için bir kök maddesi yok yani. Zaman diyorsun. Ama Rahman öyle Rahman diyorsun bak rahmet sıfatı var merhamet etme. Alim diyorsun ilim sıfatı var bilme. Peki zaman diyorsun e ne? Camit yani bu. Allah'ın isimleri camit değildir. Dehir de camit olduğu için Allah'ın ismi olamıyor. Camit ne demek? Bir kökü yok. Rahman'ın kökü var rahmet. Alimin kökü var ilim. Kadir'in kökü var kudret. Ama Dehr'in yok. Anladın Biz ilk dersi de is is ispatladık. Allah'ın neden isimleri en güzel? Sıfat içerdiği için değil mi? Eğer biz Dehr'e Allah'ın ismi dersek en güzel isimlerden saymış oluyoruz değil mi? Peki hani bu ismin altındaki sıfat? Yok. Olmayınca, cami dolunca otomatikmen ne diyoruz? Dehr Allah'ın ismi değil. olamaz. Batıl. Şimdi bunu neden söylüyoruz? İşte bu kaydeden dolayı. Çünkü Allah Subhanehu ve Teala'nın isimlerinin hepsi nedir? Hepsi hem isimdir hem sıfattır. Şimdi İbn-i Hüseyin devam eden diyor ismun lil إِسْمٌ لِلْوَقْتِ zaman. <وَالزَّمَن> Çünkü dehir zaman ve vaktin bir neydir? Bir ismidir. Zaman ve vaktin neydir? Bir ismidir. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَا an مُنْكِرِ <الْبَحْث> Allah Subhanehu ve Teala dirilmeyi inkar edenler için şöyle buyurmuştur. İnkar edenler hakkında şöyle buyurmuştur. Ve diyorlar ki bu ayet Câsiye suresinin dönüceği. Diyor ki ve kalu mahiye illa hayatuna dunya. Namutu ve nahya ve ma yehlukuna illa Ne diyorlar? Diyorlar ki bunlar hayat ancak bu dünyada yaşadığımız hayattır. Ne diyorlar bunlar? Dirilmeyi inkar edenler. Allah Kur'an'da onlar hakkında ne buyuruyor? Diyorlar ki bunlar ee, ''Hayat ancak dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır.'' Ee, ''Dünya hayatımızda yaşadığımız hayattır.'' Evet. ''Ölürüz ve yaşarız.'' ''Nemutu ve nahya.'' ''Biz ölürüz ve yaşarız.'' ''Yaşarız ve ölürüz.'' ''Pardon, yaşarız ve sonra ne yaparız?'' ''Ölürüz.'' ''Bizi ancak ne helak eder?'' ''Zaman, deher helak eder.'' diyor. Bak ayette deher geçiyor. Şimdi deher geçiyor. La, e, la yuhlikuna illa ebdehru. Biz ancak ne, ne helak eder? diyorlar akıyım. Deher helak eder diyor. Şimdi bu ayeti aklında tut böyle. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kale Allahu Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle diyor ki. Bu da bir hadis. Bu ayeti aklımızda tutacağız tabii. Kale Allahu Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki. Yü'zini ibnu i Adem yesubbu dehra ve eneddehru biyedil emru Uqallibul leyle vel nahar diyor ki dehre Adem oğlu dehre yani zamana söverek ne yapıyor bana eziyet ediyor Adem oğlu ne yapıyormuş? dehre yani zamana söverek Allah'a eziyet. eziyet ediyormuş. Bunu söyleyen Allah ve ana dehruun dehir benim Allah diyor ki dehir benim biye değil Emru işlerin hepsini benim elimdedir uqalibul leila ve geceyi Gündüzü ardarda arda getiririm. Evirip çeviririm ne yaparım? ardarda arda getiririm. Şimdi hadiste ne dedi ahir? Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Bu hadis nerede? Bu hadis Bukhari'de. Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet ediyor. Neden? Çünkü diyor ki dehir benim. Allah diyor ki dehir benim. Sonra işler benim elimdedir. Geceyi, gündüzü ne yaparım? Evirip çeviririm. Şimdi Allah bu hadiste dedi mi? Dehir benim. Biz ne diyoruz? Hayır, Dehir Allah olamaz. Dehir Allah'ın ismi olamaz. Bu caiz değil. Bu bütün isim sıfat, Kur'an sünnetten alınmış naslara, kaidelere, selefin menhecine, icmaya hepsine ters bu. Tamam. O yüzden İbni Hazım için biz ne deriz burada? İbni Hazım hataya düşmüştür. İbn Hazım dehri Allah'ın isimlerinden bir isim olarak kabul eder biliyor musunuz? Çünkü İbni Hazır da zahirlerdendir. Her ne kadar akide zahirini pek göstermediyse de gösterdiği noktalar var. Hadiste diyor ki Allah demiş ki ben dehrim. O zaman Allah de, dehirdir deriz diyor İbni, e, İbni Hazım. Bu İbn Hazım'ın hataya düştüğü yerlerdendir. Zaten e, isim sıfatlar da İbn Hazım berbat da. akide değil. Değil, de Şimdi İbn Hazım ne diyor? Allah dehir diyorsa Allah değerdir, bitmiştir. Güzelse bu batıl. Allah ben dehrim de dese, orada Allah ben dehrim demek istemiyor. Bunu neden anlıyoruz? Bir, az önce anlattığım şey. Deher nedir? Camit müdür, muştak mıdır? Camittir. Yani türememiş. Allah subhanahu teala'nın isimlerini hepsi türemiş. Hepsi güzel isim, hepsinin altında sıfatlar. İlk dersimizden beri biz bunlar hakkında onlarca naslar, e, Kur'an'dan, sünnetten akli bir sürü ne yaptık? Naslar. Fıtri, akli, lugavi bir sürü naslar ciklettik ilk dersten beri. Allah'ın her ismi muştaktır ve bir sıfada delavet eder. Dehir etmediği için olmuyor. Peki nasıl çıkacağız işin içinden? Diyoruz ki bak şimdi akı. Az önceki ayeti aklında tut. Demiştim değil mi? Şimdi bakalım o ayete. Bu icmadır da zamanın... Ehli sünnet... sünnet... İcmadır da zamanın... Allah, Allah Subhanahu ve Taala'nın ismi değil. Zaten şimdi birazdan İbn-i gösterecek. Yani birazdan dediğim ileriki derslerde sayacak isimlerini. Hiçbirinde Deher yok. Bak buraya gelelim şimdi. Ben yani seleften Selef döneminden Dehri Allah'ın ismidir diye hiç kimse bilmiyorum. Yok demiyorum. Hatırlamıyorum. Varsa zaten hata yapmıştır. o. Şahs kalır. Şimdi hadiste ne diyor? Ened Dehru. Buraya yazalım bak. Ened Dehru. Ben Dehrim. Dehrim. Yani parantezinde zamanım. Biz ne diyoruz? Allah Dehr değildir. İsimlerinden Dehr ismi yoktur. Allah Zaman değildir. Doğru mu? Şimdi burayı aklında tut. Şimdi dirilmeyi inkar edenleri yererken Allah. Ne örnek veriyor? Şu ayette onların söylediklerini söylüyor. Ne diyor? Diyor ki veqarû bunlar ne diyorlar? Mahiye illa hayatına dünya. Bizim yaşadığımız hayat, hayatımız ancak dünya hayatıdır. Nemutu ve nehya Ölürüz ve yaşarız, değil mi? Bu ama yohlekûne Doğru mu? Bizi ancak ne helak eder? Ayet. Bizi ancak dehr. Deher. Deher. Şöyle yapalım. Yani ne? Zaman. Helak eder. Doğru mu? Şu ayet. Bu hangi ayet? Casiye 24. Anladık burayı. Evet. Şimdi burada Allah diyor ki ben Deher'im. Eğer bak şimdi, hakikaten Allah'ın isimlerinden bir isim dehr olsaydı, Allah zamanın kendisi olsaydı, bu müşrikleri Allah yerer miydi, över miydi burada? Överdi değil mi? Yani bu müşriklerin söylediği doğru olmuş olurdu değil mi? Çünkü müşrikler ne dedi? Bizi ancak, bizim yaşadığımız sadece dünya hayatıdır. Yaşadığımız hayat dünya hayatıdır. Bizi ancak dehr helak eder, zaman helak eder. Yani bizi öyle Allah'ın helak etmesi diye bir şey yok, diriltmesi diye bir şey yok. Eğer deher Allah'ın ismi olsaydı, Allah'ın kendisi olsaydı müşrikler ne demiş olurdu? Bizi ancak Allah helak eder. Değil mi? Ve doğru söylemiş olurlardı. Değil mi? Halbuki Allah bunları yermesi hakkında söylüyor bunları. Bunları anladın mı aخي? Anladık mı reddiyeyi? Hı. Anlatmaya çalış bakayım. Kaba bir şeyle. Bak işte altı anlatmaya çalış. Anlatmaya çalış. Allah şimdi sübhane, e, Sübhanehu ve Teala hadiste Nebis Aslan diyor ki Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurdu Ene dehru ben dehrim. Biz diyoruz ki dehr Allah değil Değil mi? Neden? Birinci sebebi. Bir sıfata deralete İkinci sebebi camet Müştak değil Aslında ikisi tek sebep sayılır. Müştak değil Başka? Bu ayet Delildir Allah'ın dehr olmadığı Çünkü eğer dehr olsaydı Müşrikler ne diyor? Bizi ancak dehr yani biz yaşarız ölürüz dirilme diye bir şey yok bizi ancak dehr helak eder. Allah değil de eğer zaman. Allah olsaydı dehr müşrikler ne demiş olurdu burada bizi ancak Allah helak eder doğru söylemiş olurlardı. Halbuki Allah onların bu sözlerini yeriyor. Anladık mı artık? Demek yani burayı anladık. Şimdi ben devam ediyoruz dehrin Allah olmadığını. <gülüyor> İbnü's-Seyyid diyor ki: "Yuriduna, mur yuriduna mururü'l leyli ve'l eyyam." Bunlar bizi helak ederden kasıtları yani gecenin gündüzün akıp gitmesi, gelip gitmesi bizi helak eder. Zamanın akıp gitmesi Allah değil yani. Tamam? Şimdi burayı anladık. Emme kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve şu kavline gelince, "Kârallahu azze ve celle." Allah azze ve celle demiştir ki: "Yuzini ibnu Adem yesubbu'dahr." Ademoğlu dehre sövmekle bana eziyet etmekte. Ve ened dehru. Dehir olan benim. Bi'edil emru. İşler benim elimde. Ukallibu leyle ve nehar. Geceyi ve gündüzü ne yaparım? Çeviririm. Diyor ki, fe la Delalet etmez. Ala ened dehre min esma illahi teala. Bu diyor hadis, dehrin Allah'ın isimlerinden bir isim olduğuna delalet etmez. Ve zâlike. Çünkü ennellezîne yesubbûne dehre. Çünkü bu ayette, şey bu hadiste dehre sövenler, bu, bu Hadiste yani adem oğlun insanlar dehre söverken insanlar de dehre söverken innema yürüdüğüne ez zaman neyi kastediyorlar zamanın kendisini tamam. kastediyorlar değil mi anladın mı şimdi Allah'ın kendisini kastetmiyorlar. ellezihu ve mahallül hawaris o zaman ki orada ne oluyor hadiseler ortaya çıkarıyor hadiselerin yaratmışların hadiselerin olduğu bir e, olgudur zaman tamam içinde olduğu bir olgudur. La yuridun allah Teala. Bununla Allah'ı kastetmiyorlar zamana söylerken insanlar. Doğru mu? Böyleci, kastetmiyorlar. تو... Fe kunu ma'na ma kavlihi. O zaman Allah Subhanehu ve Teala'nın ve ened dehru. Ened dehir dehir benim'deki sözünün manası ne olmuş oluyor? Ma fesseruhu bi kavlihi. Hadisin sonrası işte bu başını tefsir etmiş oluyor. Biye değil. emru uqallibu leyle ve İşler benim elimdedir. Ben çeviririm. Burası ne olmuş oluyor? Ha? Zaman dedikte de onu yani işler benim elimdedir, bu kalli bu leyle ben nehar, geceyi ve gündüzü ne yaparım ben Çevir. çeviririm bak. Bu diyor tefsir ediyor hadisin başını. Şimdi o hadisi komple alalım başıyla sonu. Çünkü her zaman olsaydı zamana söven evet. dinden çıkardı ha. Tabi bak şimdi. Yûzîni İbn-i Âdem. Bak. Yûzîni İbn-i Âdem yebu addehra ve ana ana addehu bi bi yedi el emru oqalibu elleyle ona hara ''Yu'zini ibnu adam adam bana eziyet ediyor Yasır bu döhre, Dehre, dehre söylemekle, tamam? Dehre söylemekle zaman. Ve ana döhre, döhre benim, benim. Biye değil emru, işler elimdedir, işler benim, elimdedir. Ukalı bu elle ile benhar, geceyi, gece, pardon gündüz leyl gece evirip çeviririm. Çeviririm. Yani arda arda getiririm. Tamam Şimdi hadise bakalım. Yuzinu İbn Adem. Ademoğlu bana eziyet ediyor. Neden? Yesubu Dehre. Dehre sövmekle. Zamana. Ve ened dehru. Dehir benim. Bi'edil emru. işler benim elimde. bu, El leyle ve Şimdi bak bakayım misirlen noktasını yakalar. Gece ve gündüz nedir? Gece ve gündüz zamanın bütünü. Kendisi değil mi? Gece ve gündüz. Doğru mu? O zaman şu geceyle geceyle gündüzün eşittir ne? Zaman. Doğru mu? Yani deher. Şimdi eğer deher Allah olsaydı hadisin sonunda ne demiş olurdu? Ademoğlu bana söylüyor. Dehir'e sövmekle. Dehir benim. İşler benim elimde. Ve dehri, yani gece gündüz dehirdir ya zaten. Dehri ben çeviririm. Yani kimi ben çeviririm? Kendimi? Zaman. Ben çeviririm. Olurdu değil mi? Eğer Allah dehir olsaydı. Evet. Anladık mı? Şimdi, dehir zaten gece ve gündüzün kendisi değil mi? Zaman. Allah diyor ki, işler benim elimde. Dehir ben, dehir benim. İşler benim elimde ve dehr'i yani geceyi gündüzü yani dehr'i evirip çeviririm. Ne olmuş olurdu eğer dehr o Allah'ın ismi olsaydı? Şöyle olmuş olurdu. Adem oğlu Dehr'e sövmekle bana sövüyor. Çünkü Dehr benim, işler benim elimdedir ve ben kendimi evirip çeviririm. Kendimi ardarda arda getiririm. Oldu mu? Evet. He, o zaman uqallibu'l-leyle <gülüyor> ven Biz her zaman ne diyoruz? Başka derslerimizde de bu derslerin dışında her zaman müfred olarak kelimeler alınmaz, itibar alınmaz. Cümle siyakıyladır. Resul bize cümle siyakıyla hitap eder. Allah cümle siyakıyla hitap eder. Yani şöyle bir ayet hadis yok bize hitap eden, bize bir mesaj vermek isteyen. Ey dedi sustu. Hayır ey insanlar bilmem ne demesi lazım. İşte Türkçe'de de böyle. akı desem sussam bu mantıksızlıktır, bu kelam değildir. Halbuki kelam ancak nedir? Kelam ancak nedir? Fayda verecek bir manaya delalet eden şeydir. Yani bir cümledir. Ve bu cümle bir bütünüyledir. Bütünüyle ele alınır. Ve cümlenin siyak ve sibakı içindeki kelimeleri, lafızları tefsir eder. O yüzden biz ne diyoruz? Kur'an'da tefsirin veya sünnete tefsirin birçok yönleri var. Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek. Kur'an'ı Arap biryle tefsir etmek vesaire ve bu tefsiri te, herhangi bir ayetin içindeki herhangi bir manayı en güzel tayin eden şey nedir? On asın siyah ve siyak yani önü ve arkası. Şimdi ben Kur'an'dan bir örnek getirebilirim namazın e, namaz kılanların cehenneme gideceğini veya namaz kılanların çok kötü bir şey yapacağına eğer önünü arkasını kesersem. Hmm. Ne diyor Allah? Waylulil namaz kılanların vay haline diyor, değil mi? Ayeti burada bıraksam ne oldu? He, namaz kılan herkes helak olmuş olur. Mahvolmuş olur. Halbuki devamı o ayeti tefsir ediyor. Devamında ne diyor? Onlar ki namazlarında gaflet içerisindirler. İşte o vay haline dediği namazlarda gaflet halinde olanlar içindir. O yüzden cümle siyak ve sibakı mana, manayı tayin eder. Şimdi bu cümlenin siyak ve sibakına biz baktığımızda ne diyor Allah? Ukalli bu leyleven nahar gece ve gündüz ki deherin kendisidir. evririp çeviririm. O zaman en ad değerde bir mudaf eksiktir. Yani bir mudaf has bulunmuştur. Anladık? Mesela Allah Kur'an'da dediğinde köye sor. Köye mi sormamızı istiyor yoksa köy halkına mı? Neden? Neye sormamızı istiyor? Köy halkına. Köy halkına sormamızı istiyor doğru değil mi? Hı. Köy halkına. Ama neden köye sor dedi? Çünkü bilinen bir şeyi hasf etmek, bilinen bir şeyi çıkarmak caizdir bu kayda. Köy sor dediğinde her akıl sahibini anlar. Köyün eshabına sor. Orada bir muzaf eksiktir deriz. Ne demiş? Nedir o muzaf? Yani iselü eşhabel is İs'el eşhabel kariye. yani köy eshabına sor demek. Burada da böyle. Allah Sübhanu ve Teala ened dehür dediğinde yani şu arada şey var. Halik. Halik. Ben dehrin yaratıcısıyım demek. Anladın mı? Yani Allah'ın Sübhanu ve Teala'nın sen yarattığına sövmen eğer sırf Allah onu yarattığından dolayısa, fiilini kastetmeden dolayısa, değil mi? O zaman bu Allah'a tabir saysa küfürdür. Yani mesela bir insan kafirlere sövse, kafir de yaratan Allah değil mi? Allah'a eziyet etmiş olur mu? Haşa etmiş olmaz. Ama Allah onu yarattı diye kafiri kastedersen, he? o zaman... Allah subhanahu küfür, küfür olur. O yüzden biz diyoruz ki Allah'ın fiilinde şer yoktur ama mefulünde şer vardır. Yani Allah'ın şey, Allah şeytanı yaratmasında bir şer yoktur. Ama şeytanın kendisi mefuldür, onda bir şer vardır. Anladın mı? O yüzden bugün insanlar zamanı kastederken aslında zamanın neyini kastediyor? Bizzat kendisini kastediyor değil mi? Halbuki bu Allah subhanahu fiillerine de gitmiş oluyor. Çünkü zamanı evirip çeviren Allah fiillerine biraz laf atmış olsun tabir sayısı. Ya bu bu bu da dönemde de bu zamanda da yağmur yağmıyor, mallarımın hiçbirisi satılmıyor falan. Burada aslında biraz neye? Allah'ın fiillerine bir atıf vardır burada. Değil mi? O yüzden bundan dolayı bu burada biz ne deriz? Ene'l Halikud Dehr'dir bu. Tamam. Şimdi İbnü'l Seyyid'in sözlerini tamamlayıp bitirelim Diyor ki Felayedullahu ala enneddehr <gülüyor> min esmaillah teala. Diyor ki bu hadis Dehrin Allah'ın isimlerinden bir ismi olmasına delalet etmesi ve zâlike çünkü en-nâziîne yesbûne'd-dehre çünkü dehre sövenler innemâ yuredûne zamânen lezî hüve mahallu'l-havâdis lâ yuredûne Allâhe teâlâ. Onlar sadece havalislerin kendisinde bulunan zamana sövüyorlar. Allah'ı kastetmiyorlar bunlar. فَيَكُونُ kûne mâ O yüzden Allah subhâne ve teâlâ'nın şu kavlinin manası ve ene'd-dehrü de ben dehrim. Bu kavlinin manası mâ ma fesserehu bi ...şu kavliyle kendisini tefsir ediyor. Hadisin oda sonu ne? ''Biyedil emru işler benim elimde.'' ''Ukallibu'l leyle ''Geceyi gündüzü ne yaparım ben?'' ''Çeviririm.'' ''Fehûve subhanehu halikuddehir ve mafihi.'' ''Çünkü Allah subhanehu ve teala zamanı ve zaman içindekilerini yaratandır.'' ''Ve kad beyene ennehu yukallibu'l leyle ''Çünkü o beyan etmiştir ki, hadisin kendisinde bizzat beyan etmiştir ki... ...geceyi ve gündüzü ne yapar? Dehri ne yapar? O kendisi çevirir.'' ve <gülüyor> hema o gece gündüz de zaten dehrin kendisidir. Ve la yumkunu en yekuna'l çeviren. Şimdi çeviren kim burada? He? Allah. Değil mi? Gece gündüz çeviren. Diyor ki ve la yumkunu en yekuna'l muqallib. Burada mukallibin, yani çevirenin bir kesra lam oradaki lam artı kesra diyor. Hu o <gülüyor> muqallib çevrilen olması mümkün değildir diyor. Değil mi? Şimdi geceyi gündüzü dehrı çeviren kim? Allah. Eğer Allah Dehr olsaydı ne olmuştu? Çevrilen olmuş olurdu. O yüzden çevrenin çevrilen olması mümkün değil. Doğru değil mi? Ve Wa bihaza tabayyan işte bununla ortaya çıkmış oluyor ki ennehu yamtani'u en yakuna dehr fi haza'l hadis muraden bihi Allahu Teala. O yüzden diyor ki bu hadiste e, dehirden dehrden muradın Allah Subhanahu ve Teala olduğu imkansız oluyor. Anladık axey. Hmm. İşte bak bu kaidelerin semeresini almıyoruz biz. Allah'ın isimlerinin hepsi muştaktır. Bakacan, herhangi bir Kuranda ve Sünnette bir nas Allah'ın kendisinden bahsediyor, ama muştak değil. Şimdi Allah Allah kendisine şey diyor mu? Şey diyor değil mi? Kurana da baktığımızda, Sünnete de baktığımızda şey diyor. Peki biz Allah'a şey diyebilir miyiz? Şey, şey diyor. De ki, söyle bakayım hangi şey en büyüktür? De ki Allah. Deriz gene? Ş şeye bakacağız şimdi bu kaydığa göre muştak mıdır camit midir camittir He? peki Allah subhanahu wa taala'nın şey dedi ki biz isim olarak verebilir miyiz bunu Allah veremeyiz ne bahtı kullanırız? haber babında Allah'a şey diyebiliriz ama isim ne yapmadan isim kastetmeden ve bihaza teyena enhu yemtani ila bunu okuduk zaten o yüzden diyoruz ki işte bu türlü kaydelerin faydası, semeresi ortaya çıkmış oluyor. Birçok işgali ne yapmış olursun? Birçok işgali çözmüş olursun. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu. Ee, üçüncü kaydıyla devam edeceğiz. Yani bugün üçüncü dersimiz Hava Aydır ama iki kaydı okuduk. Çünkü ilk derste mukaddemeydi, İkinci derste birinci kaydıya aldık. Üçüncü derste ikinci kaydıya aldık önümüzdeki 4. derste inşallah 3. kaydı alacağız. Bu da çok önemli kaydilerden bir tanesi. Allah'a muvaffak kılar inşallah. Allahu akremu sallallahu aleyhi ve sellemün